Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler ise mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir.